Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ennah Suresi 73 ila 128. ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 73. ayet Onan körler Allah'ı bırakıp onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. 74. ayet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 Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı, dağlarda sığınılacak barınaklar bahretti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler zırhlar verdi. Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız. 82. Ayet Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz sevirirlerse artık senin üzerine düşen ...ancak açıkça bildirmektir. 83. Ayet Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler... ...hem de ondan başkasına tapılmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. 84. Ayet O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi... ...kendilerine şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir... Ne de özür dilemeleri istenir. 85. Ayet O küfre sapan zalimler azabı görünce yalvarsalar bile artık onlara ne azap hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. 86 ve 87. Ayet Allah'a eş tanıyanlar dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce Ey Rabbimiz işte bunlar senden başka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 98. Ayet Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eudü billahi mineşşeytanirracim de. 99. Ayet Gerçek şu ki, inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. 100. Ayet O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla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 Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere, hak olarak Rabbinin katından indirdi. 103. Ayet Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında, ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri, o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık Arapça bir dildir. Bu yabancı Mekke'de Arapça bilmeyen, Rumca konuşan ve adı Belam olan bir Hristiyandır ki Ebu Meysere denildiği de olmuştur. 104. ayet. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara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 işte onlar Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. 109. ayet. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyanı uğrayanların ta kendileridir. 110. ayet. Sonra bil ki Rabbin dinlerinden dönmeleri için fitneye eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp, dilenip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. 111. Ayet O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese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 Mekkeliler, inkarlarından dolayı 7 sene kıtlığa uğramışlardı. 113. Ayet Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedik dururlarken, azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. 114. Ayet Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız,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 bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. 118. Ayet Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 119. Ayet Sonra bil ki Rabbin,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 121. Ayet Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. 122. Ayet Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Bütün din mensupları nezdinde güzel bir şekilde anılma lütfunda bulunduk. 123. Ayet Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve O'na yönelerek İbrahim'in dinine uy. O, hiç müşriklerden olmadı, diye vahyettik. 124. Ayet Cumartesi tatili ancak, daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip, hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. 125. Ayet Resulüm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 127. ayet. Resulüm sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. 128. ayet. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ennah Suresi 73-128. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öztürk